Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Paspas altındaki anahtar Yazan Marcel Ayme, radyoya uygulayan Nilüfer Süerdem, reji Siyah Demirel, efekt Ertuğrul İmer. Oynayan sanatçılar, George Fikret Tartan, birinci ses Yıldırım Önal, genç kadın Deniz Gökçer, ikinci ses Gürbüz Bora, baba Asuman Korat, anne Nurşen Koç. Mariyet Pınar Melik Madlen Elçin Şanal Birinci Kadın Melek Tatan. Oh, Yine yeni maceralar Yine yeni yollar Bıktın artık değil mi? Bıkmakta söz mü azizim. Evet evet yıllardır sosyetenin bir numaralı adamıyım... ...kızlar, kadınlar benim hayranım. <gülüyor> Tabii bankalar senin paralarınla dolu... ...zenginlerin kasaları hep senin. Son zamanlarda taşlı başları bile soyar oldum. Hırsız polis romanlarının sayfaları arasından kaçan biri gibiyim. Onlardan tek farkım canlı oluşum. <gülüyor> Ama itiraf et George... Kadınların hayranlığını çekme yönünden onlardan ustayım Öylesin öylesin ama bu durum daha ne kadar sürecek Pişmanlıkla kıvrandığın Yürek karasını silemediğin kabuslanların o kadar çok ki Haklısın haklısın ama kadınlar Şşş şş, Sesini çıkarma Affedersiniz hanfendi, Gazetenizi alabilir miyim Tabi buyurun Aa, Teşekkür ederim Yolculuğunuz nereye Doğduğum kasabaya iki istasyon sonradır Devamlı orada mı oturuyorsunuz? Şehre alışverişe inmiştim Bu gece bizim kasaba için çok önemlidir Öyle heyecanlıyım ki Oo. Siz nereye gidiyorsunuz? Ne mutlu demek heyecanlısınız Tabii siz heyecanlanmaz mısınız? <gülüyor> Hayır Tabi tabi heyecanlanırım ama mesleğim icabı heyecanlanmamam gerek Mesleğiniz ne Aa, Bırakın beni şimdi Bu gece kasabanızda ne var onu söyleyin. <gülüyor> Siz kendinizi tanıtmadınız ki Arkadaşınızı da Sizi dinlemek daha hoş Bizi bırakın biz sizi dinleyelim Niye heyecanlısınız bu gece Çok garipsiniz Neyse isterseniz söylemeyin Bizde adettir Her yıl 18 yaşına basan genç kızlar Ve daha büyükleri daha doğrusu evlenmemiş olanlar Kaymakamlık balosuna giderler <gülüyor> Bu baloda kızlar genellikle evlenebilecekleri delikanlılarla tanışıp Dans ederler Dans eden delikanlı kızı beğenirse Son dansında babasınla gelip Görüşeceğine dair söz verir <gülüyor> Çok ilginç ya siz Ben de katılacağım bu yıl <gülüyor> Ne tatlı değil mi Evlerde kimseler kalmaz Anneler kızlarını baloya götürürler Kızlar en güzel elbiselerini giyerler Bütün bir yıl bu baloya hazırlanır kasaba. Babalar? Tabii ilk başta kızlar hazırlansa gerek. <gülüyor> Tabii. Evet babalar? Onlar son derece rahattır. Dilediklerince hareket ederler. Oh bir istasyonum kaldı. Siz nerelisiniz? Ben mi? <gülüyor> Niye hep benden bahsediyorsunuz? Oysa siz daha tatlı konuşuyorsunuz. Hmm, milyoner falan olmayasınız. İyiminiz <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Ama hiç kendinizden bahsetmiyorsunuz. Hele arkadaşınızın sesini hiç duymadım Milyoner filan değilim Kasabanız güzel mi? Hem de çok Burası çok kalabalık bir yer galiba Bizim kasaba daha kalabalık ve canlıdır burada Demek kasabanız güzel Öylesine özlem doluyum ki Şirin samimi güzel bir yere Eşeyim ben de gelemez miyim baloya? Bilmem ki. Şimdiye kadar hiç yabancı birinin katıldığından söz etmediler. Ama ben sizinle dans etmek istiyorum bu gece. Kasabanızda yabancı damat yok mudur? <gülüyor> vardır, vardır tabii. Kendinizi kasabanın eski ailelerinden birinin oğlu olarak tanıtırsınız. Evet. Baloya girersiniz. E nasıl olsa kıyafetiniz, davranışınız dışarıdan olduğunuzu belli ediyor. <gülüyor> tamam, iş halledildi gitti. E, peki... Siz benimle dans edecek misiniz? Siz daha kendinizi tanıtmadınız ki. <gülüyor> Baloya geldiğinizde annemi tanıtmak zorunda kalacaksınız ama. Tanımayan kimselerle dans etmemizi annelerimiz izin vermezler. Arkadaşınız? Aa, o o gelmez böyle yerlere. Dans etmeyi sevmezdi. Aa, üzüldüm. Arkadaşlarımla da o dans ederdi <gülüyor> Ama zaten arkadaşınızın dili yok galiba <gülüyor> <gülüyor> Dilim var dilim var ama sizleri dinlemek daha eğlenceli konuşmaktan Eğlenceli mi? Evet. Konuşmalarımızda ne var ki? Bakmayın siz ona George çok şakacıdır Demek siyah pelerinim, silindir şapkam, beyaz eldivenlerim Hiçbiri tesirli olmayacak ismim kadar <gülüyor> Sizinle başa çıkmak o kadar zor ki. E, tabii kıyafetiniz iyi bir etki bırakır ama... ...kendinizi nasıl tanıtacaksınız onu merak ediyorum. Hem delikanlılar anneleri büfeye davet ederler. O zaman annem de sizi iyice soru yağmuruna tutacaktır. Oo. Eski aile olarak kimi söyleyeceksiniz bakalım. Benimle değil ama sizinle başa çıkmak gerçekten zor. Korkmayın. Ben nasıl olsa bulurum kolayını Kasabada sizin eviniz nerede acaba? Tam belediye binasının karşısında Hemen hemen kasabanın en büyük köşküdür Ailem kasabanın eski ailelerindendir Dedelerim kasabada ilk otomobil lastiği fabrikası kuranlardan Oh, deseniz sessiz zengin bir ailenin torunusunuz Baloda sizinle dans etmek isteyecek delikanlılarla Benim yarış etmem gerekecek <gülüyor> Aşk olsun Benimle sadece zengin aile torunu olduğum için mi dans etmek isteyecekler <gülüyor> Tabii ki hayır Akşama evinizde kimse olur mu acaba Bu gece kasaba için bambaşkadır dedim ya Babalar sonsuz serbesttir Biz evde hizmet edenlere de izin veririz <gülüyor> Mükemmel Ne mükemmel ha, e, e, Hiç Kasabanızın adetleri <gülüyor> Çok garipsiniz e, Hani gazete okuyacaktınız Okuyacaktım ama sizinle sohbet daha tatlı Neyse aldığıma göre okuyayım biraz ah, Neredeyse geliyoruz Bırakın gazetenizi hadi Sahiden iniyor muyuz İmeyecek misiniz Ona bakmayın dedim size Tabii iniyoruz ah, Geldik bile Size evinize götürebilir miyiz Önce bana yardım etmenizi rica etsem ee, Şu küçük mavi valizi lütfen Evet Bir de beyaz paketi Şu olacak herhalde Evet Çok teşekkür ederim Akşam saat kaçta başlıyor balı? Dokuzda Siz nasıl gireceğinizi düşünün Dokuzda herkes evi terk ediyor desiniz. Ya babam filan önceden çıkarlar ee, Hanımefendi evine kadar götürecek miyiz Evim o kadar yakın ki zahmetinize değmez İstasyon kasabanın hemen hemen ortasından geçer Şimdi istasyon binasının merdivenlerinden inerken Karşıda belediye binası görünecek. Onun yanındaki köşk bizimkidir Hemen ayrılacak mıyız? Şirin bir kasabaymış burası Karşıdaki büyük bina belediye binası herhalde Evet yanındaki pembe köşk de bizim ev Nefis bir ev Çamlarla dolu bir bahçe, heykeller. <gülüyor> Sevindim evimi beğendiğinizi. Bu koşuşma ne Allah aşkına? Anahtarı paspasın altına koymayı unutma. Gecikmem gecikmem. Anahtar paspasın altında olacak. Merak etme. Hadi. Gidip gelen bir sürü kadın ve erkek Ben size bu gecenin bambaşka olduğunu söylemiştim Balot helaşı e, Ne demek istiyorlar Anahtarı nereye koyacaklarmış ah, Size söylemeyi unuttum herhalde Bizim kasabamız son derece namuslu ve mazbut bir yerdir Şimdiye kadar hiçbir hırsızlık olayı olmamıştır Baloya gidilirken evden son çıkan ve eve erken giren anahtarı paspasın altına koya. Böylece geç gelen anne ve babalar <gülüyor> evdekileri uyandırmamış olur <gülüyor> Şimdiye kadar böylesine rastlamamıştım Çok güzel <gülüyor> Çok güzel bir gece olacak Sizden ayrılmalıyım artık Hoşçakalın Akşama geleceksiniz değil mi? <gülüyor> Öyle heyecanlıyım ki Sizin için süsleneceğim siz de heyecanlanırsınız, değil mi? Olur küçük olur. Hoşça kalın güle güle. Çılgın adam, neler yapıyorsun gene? <gülüyor> Bu küçük kasabada ne işimiz var? Tatlı kız, iyi şanslar. Benim gibi bir sosyete hırsızı, bir roman kahramanı, bilmem kaymakamlık valısında dans ederken eşini nasıl seçer? Ne oluyorsun Allah aşkına? Kız fena değildi ama değil mi? Evlerinde de kimse olmazmış. Kasabanın en zengin ailesi, He <gülüyor> Kısa günün karı ne dersin Bir kasaba hırsızlığı kalmıştır <gülüyor> Hani artık terk etmiştin kötülükleri Trende kızla konuştukça yüreğime indi Benden ders al bari Sen benim kadar ünlü değilsin ki Anahtar paspasın altında olacak Sakın gecikmeyin Bak Bak George Belediye binasının önündeki heykeline kadar güzel Zengin bir kasaba burası Merak etme hanım Anakta paspasın altında olacak Benden önce dönersiniz Kapıyı çalmak zorunda kalmazsınız Senden önce mi Sabah dörde kadar bir arada oynayacak değilsin ya Geçen yıla benzetme Yok hanım yok ama olur ya Olur ya filan yok Geldiğimizde seni evde bulmalıyız o kadar Peki peki Ah ah zavallı adam Yılda bir gün özgürlük Ona da karışıyorlar Aman aman ne mutluluk Aile hayatı Böylesi de olsa öylesine hasretim ki Hı, Yine başladım Ama bir türlü uslanmıyorsun Hadi yürü Rahatça yaşayabileceğimiz yerleşebileceğimiz bir yere gidelim Ben neyim George Öğrenecek hiçbir şeyim kalmadı En gizli kasalar benim için bir hiç İki sene Amerikan hapishanesinde Staj yapıp En ünlü ustalardan ders aldım <Gülüyor> Ondan sonra da her yerden içeri girmekte Kırıp yakmakta Cepten para çekmekte Türlü yan kesicilikte ün saldım Bugün taçlı başları soyup Borsada oyunlar çeviriyorsun Hadi anne geç kaldık Ama söyle bütün bunlar neye yarıyor Bir yuvaya bir sevince ne kadar muhtaçız değil mi Of of George Doğduğum yerleri yeniden görmeyi isteyen Bugün edeyim bunca kuvvetli olmamıştı Bu kasaba beni çok etkiledi <Gülüyor> Şu kızlara bak, ne denli mutlular. Anneleri de öyle. Hepsi bizden o kadar farklı ki. Hepsi dürüst. Onların sevinme hakları, yürekleri tertemiz. Ya ben? Elde ettiğim bunca servete rağmen ben? Oh, ya Rabbi. George, hı, benim doğum yerim neresi acaba? Fransa'da bir yer olabilir. Bu şirin kasaba gibi bir yer örneği. Bana bile doğruyu söylemedin ki bileyim. Hatırlamıyorum ki. Yıllardan beri o kadar fazla isim değiştirdim ki. O kadar çok saygıdeğer annem ve babam oldu <gülüyor> ki. <gülüyor> Gerçek adını hatırlayabiliyor musun? Onu da bilmiyorum. Bak. Jules Moran. He? <gülüyor> Robert Landry. Yo yo hayır hayır. Evet. Yolanda Garnier oh, Son soygunlarda kullandığın adlar onlar Alfred Petipon Yo yo yo o zümrüt soygunundaki adım Görüyorsun ki bilmiyorum işte Bilmiyorum Aa, Bak sakın Raul Dejeu olmasın Yok canım o merkez bankası soygunundaki adın Milli emniyetten bilgi aldırsan Sen hatırlıyor musun gerçek adını Defterime yazmışım da bakıp bakıp hatırlıyorum Keşke ben de yazsaydım Hele bak George ne tatlı evler hı hı. Bahçe içinde balkon parmaklıklarından bile çiçekler sarkıyor Pembe, filizi, sarı Beyaz boyalı minicik evler Böyle bir evim olsaydı Acaba hangisine girsem Hiş, Saçmalama gene Pembe köşke gireceğime bu evlerden birine gireyim Haydi George Biraz dinleniriz de Hadi yürüyorum sana Ne bulacaksın mütevazi kasaba evlerinde Milyonlarından sana ne hayır geldi? Hadi hadi. Doğru yola girmeye ve yeni bir hayat kurmaya karar vermiştik. Şeytana uyma gene. Sen karışma bana. Bu beyaz eve gireceğim. Çok hoşuma gitti. Öyleyse hoşça kal. Ben doğru olmaya ve hayatımı namusumla kazanmaya karar verdim. Yetişir çektiğim azam. Sen bilirsin George. Hoşça kal. Hoşça kal. Budalı oldum Anahtar paspasın altındaydı Tamam İşte buldum Fena değil bir yuva Ne iyi Hiç kimsecikler yok Kendi evim gibi dolaşabilirim Kendi evim Kendi evim İçim özlemle dolu Fenerin aydınlattığı şu saat kötü değil <gülüyor> Çok sevdim bu evi <gülüyor> Bir hatıra alayım Bir hemen de öğreni verdim. Koca bir antre. Şu kapıyı tırm. Burası genç kızların yatak odası olsa gerek. İki yatak var. Duvardaki resimde birisinin nişanlısı herhalde. Ben böyle bir evde doğmuş olabilirim mesela Çeşit çeşit eşyalar Ne kadar sade ve temiz şeyler Zaten bu kasabaya geldiğimden Hatta o tatlı küçükle karşılaştığımdan beri Düşüncelerim bir garip George haklı Doğruluk için verdiğim karardan dönmemeliyim İçi bozuk para dolu... Iki kumbara... Dur bakayım üzerlerinde isimleri de yazılı... Biri... Madlen... Öbürü... Öbürü... Mariyet... Bu herhalde onların çeyiz parası olacak... Hı -hı. Madleninki daha ağır... O mu büyük acaba... Oh, oh. Bırakmalıyım bu pis alışkanlığımı <gülüyor> oh, oh, oh. Gidip dans edebilirdim o küçükle Ama öylesine de yorgunum ki Balo saat dokuzduydu Şimdi şimdi saat ona geliyor Nasıl olsa geç gelirler Şuraya biraz uzansam kumbaraları tekrar yerine koyayım ilk adım mükemmel aferin bana hangisi maddenin yatağı acaba Hı? Hop. Oh. Oh. rahatladım şimdi huzurla uyuyabilirim Madlen büyük kız herhalde İnsan böyle bir kızla evlenebilir Küçükle de Oh, oh. Yatakları da rahatmış Ama Ama şey Anahtarı unuttuk Şu anahtarı gene paspasın altına koyayım Düzenleri bozulmamış olsun Sönmedikçe bırakmayacaklardır baloyu Ama madden dönmüş olabilir Bakayım bir kere Giderken gönülsüz gitmişti zira Kıpırdamayın Kimsiniz e, Kıpırdamadım canım Odaya bir büyük girdi diye biraz doğruldum Aman neyi Ne terbiye Kimsiniz onu söyleyeyim ben ben şey Şeymeyi yok ne işiniz var kızlarımın odasında Aa, Kızlarınızın odası mı burası Nasıl girdiniz eve e, Basbayağı paspasın altından anahtarı alarak Nasıl e, bunu bir yabancı bilemez ki Niye sokaklarda bağırıp duruyorlardı Hayır hayır bir şey, bir şey. Yoksa Yoksa aman Allah ım. Yoksa sen Rodolf musun Rodolf mü ee, Yok hayır hayır ben Rodolf falan değilim ha? <gülüyor> Gene eski Rodolf'sun şakacısın. Ah yavrum benim. Ma şey ben. Tabi tabi tabi. 18 yıldır nerede olduğunu söyle bakayım bana. Ama, ama dur bakayım seni doyasıya bir öpeyim. Ee... Ah yavrum Rodolp. Ne kadar irileşmiş, uzamışsın. E ee, vallahi ben. Evet evet. Gözlerinin rengi de koyulaşmış. Ama anahtarın yerini unutmamışsın ha. <gülüyor> Ee, kan çekiyor hemen tanıdım seni Ama çok değişmişsin E ee, tabi koca adam olmuşsun Sizi yüzmek istemem ama Gene gidecek misin yoksa dinlemem böyle şey ama... 18 yıldır hasretini çektim Ama şey ben ben hadi, sizin Hadi, hadi. gitsin şaşkınlığın Mariyet'in yatağına yatışından bile belli Çocukken de onu kıskanırdı Rodol, Sahi ben Rodolp müyüm? Elbette kanını inkar mı edeceksin? Yok efendim yok efendim Şey şey yani babacığım Nasıl inkar ederim Herhalde kavuşmanın heyecanından saçmalıyorum Öyle özlemiştim ki sizleri Gel bakayım tekrar kucaklıyım seni <gülüyor> Biricik oğlum benim Ne kadar da çok kaldı 18 yıl bu Dile kolay <gülüyor> Çok yerleşmişsin Seni tekrar bulmak ne mutluluk fakat saçların çok koyulaşmış. Tabii baba değişik su ve iklimlerin tesiri. E, evi nasıl buldun? Sen kaçtığında bu evde <gülüyor> oturmuyorduk <gülüyor> Kokusunu aldım baba ha? kokusunu. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii zeki çocuksun. Bir de gelmiş sana kafa tutuyordum. Kızlarımın odasında ne işin var diye. Oysa burası senin evin. Ha? Aa, Sakın annene saat üçte döndüğümü söyleme. Annem mi? Hı. Ha, doğru ya sahi annem böyle Tabi annen oldu unuttum unuttun mu ne oldu Neyse olur böyle şeyler heyecandan e, Kız kardeşlerini kaymakamlık balosuna götürdü e, Kız kardeşlerini epice büyüdü Mariyet sen gittiğin yıl doğdu Madlen de koca bir kız oldu tabi İkisi de oldukça güzeller görünce iftar edeceksin ya. Sen gittiğinde annen çok üzüldü Bir erkek evladı olsun istedi ama Zaten hep yanlış hesap yapar Olsun baba insanın çocuğunun fazla olması iyidir ha, İyiymiş Bilmiyorsun tabi bu devirde iki kız yetiştirmenin ne olduğunu Bari sen burada olup bana biraz yardım edeydin Bırak şimdi eskiyi baba Anneme ne söyleyeceğim Annene gece yarısından evvel döndüğümü söyle Bir bilardo partisinin gece yarısına kadar süreceğini anlayamaz o Eski arkadaşlarla oyuna dalmıştık da kağıt oynadık Baba ama önce bilardo oynadık diyordunuz yanılmıyorsam değil evet, mi? Evet canım bilardo Yani bunu demek istiyordum Yani Daha doğrusu kağıt oyunuyla başladık bir bilardo partisi ile de bitirdik Yılda bir gün canım, sen annene gece yarısından önce döndüğümü söyle. Onu bundan daha kolay memnun etmenin yolu yoktur. Baba, ben artık en küçük bir yalan bile söylemem. Yalan söylemek istemiyorum musun? E bunun yalan tarafı ne? Evet, ama ben öylesine saflaştım ki... ...yeni vaftiz olmuş bir bebek gibi hissediyorum kendimi. Benliğimi bundan sonra evime, aile mutluluğuna, kardeşlerime adayacağım. Trende bir genç kızla tanıştım. Bu kasabanın kızlarındandır. Nefis bir şey. İlk lastik fabrikasının kurucularının torunuymuş... Hı? Akşamdan beri düşlerime giriyor beyim oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kasabanın gözbebeğini beğenmiş Onlar milyarder arar Milyarder bizim aileye kız verirler mi hiç Neyse neyse Kız kardeşlerimi düşünmek beni sevindiriyor hmm, Onlardan da az çekmedim Azıcık maaşla onların giyimleri Kuşamları Şu küçük yuvada mutlusunuz ya bu yeter babacığım Hala bekarsın değil mi Ah ya Ayda 900 frankla dört kişinin Geçimini sağlamak zorunda kalsaydım Mutluluktan pek bahsetmezdim Kıyafetin şapkan ha? <gülüyor> Sen kim bir bekar olduğunu gösteriyorum ha, Mesleğinden bahsetmedin daha Hadi gel oturma salonuna gidelim de Rahat rahat konuşabilelim ha. Peki, peki baba buyrun Salon sağdaki kapı. Şöyle buyurun baba ee, Anlat bakalım 18 yıldır ne yaptın nerelerdeydin Babacım Dün akşamdan beri işsizim Bunu açıkça söylemem gerek size Biliyorum bütün kusurların anası tembelliktir <gülüyor> Çok güzel bir atasözüm Oldukça olgunlaşmışsın sen he? <gülüyor> Bunu aklından çıkarmaman hoşuma gitti. Ama neyse işini daha dün akşam kaybettiysen... ...seni avarelikle suçlamam doğru olmaz. Yeni bir iş buluruz sana. Birikmiş paran vardır tabii. Var var tabii. Para ve senet olarak aşağı yukarı... ...dört beş yüz var. Dört beş yüz milyon mu? Ticaret ve ile ilgili... ...çeşitli işlere yatırılmış bir o kadar... ...parayı da bunlara eklemek gerek tabii. <gülüyor> Vay vay benim savalı çocuğum <gülüyor> O zamanlar seni yollar ve köprüler şirketine sokmak için ne kadar direnmiştim Analar babalar bazen suçludurlar Ama böyle bir serveti nasıl kazandın hı? onu anlat. Mucize filan mı oldu yoksa bir milyonerin mirasına mı kondun Mucize filan olmadı babacığım Sosyete hırsızı olmuştu <gülüyor> Benden ünlülerden ders almış... ...her türlü hırsızlık usullerini... ...büyük bir el çabukluğu ile uygular olmuştum. Zamanla ustalarımı geçtim. Taşlı başları soyardım. Param yüzünden çok ilgi gördüm baba. Kimse benim aslında ne olduğumu bilmiyordu. Herkes efsane halinde benden bahsediyordu. Kadınlar da hayranımdı. Aman Rabbi, ...tek erkek evladım. Geldi diye sevindiğim oğlum... ...benim oğlum... Sıza, ha? hayır, hayır olamaz, olamaz. Zaten hiç oğluma benzemiyorsun sen, hiç, hiç. hiç. Ama, ama milyoner, sosyete hırsızı, sosyete, ha? Sosyeteden. Hem de milyoner Anlıyorum yanıldığınızı bildiniz Söylemiştim ben zaten Hayır hayır şaşkınlıktan bütün sözlerim Milyoner bir oğlum var benim Teşekkür ederim Dün akşamdan beri mesleğimi bıraktım Paramı hayır cemiyetlerine terk etmeye Ve iyi bir iş bulmaya karar verdim Ama Sen namuslu bir insan olduktan sonra Geçmişim beni ilgilendirmez Paranı öyle hayır cemiyetlerine filan terk etmeye kalkma e, ...mazinden kimseye bahsetmeyiz. Benim için iyi bir oğulsun. Milyonersin, milyoner! Elbette iyi bir oğlum baba ama artık milyoner falan değilim. Böyle kötü yollarla kazanılmış zenginlikler aile şerefini yok eder. Bu paraları saklamak istemeyeceğimden emin olmalısınız. Paralarım sayısız hırsızlıklarımın günahkar ürünleri. Onun için son kuruşuna kadar geri verdikten sonra rahatlayacağım... Hepsini vereceğim baba Verdikten sonra da cinayetlerimi lanetlemek Onları bir pişmanlık hayatıyla ödemek kalacak bana ya, Artık tam bir tövbekar olacağım Demin de az daha kız kardeşlerimin çeyiz paralarını çalıyordum Bizim olan her şey senindir Kız kardeşlerine sen benim biriktirdiğim paranın yüzlerce mislini verebilecek durumdasın Bir aile arasında babı ile oğul arasında sözü olmaz böyle şeyleri Cömertliğinizden dolanbaşlı yollara kaçmadan faydalanacağım baba. İlk önce bana 25 altın ödünç vermenizi isteyeceğim. Param olmadığından değil. 7-800 bin frank tutarında bir yığın kağıt para var cebimde. Ama bunlara el süremem. Elimi yakacak gibi geliyor bana. Sürersem içme dert olacak. Ne demek istiyorsun? 7-800 bin franka el sürmemek mi? Çıldırmışsın sen. Senin lisede okutmak için saçlarını süpürge etmiş annene babana... ...evlenmek üzere olan iki kardeşine hiç acımayacak mısın? Babacığım ben namuslu bir insan olmak istiyorum. Doğruluğa susamışım. Ondan başka hiçbir şeyde gözüm yok. Kafa şişiriyorsun saçmalarında. Parayı sokağa atarak eğlenirken yürek karasını silen kişi görülmemişti. Erdem'e bu kadar acıktıysan babanın sözünü dinleyerek başta işe. İlk önce alt cebinde taşıdığım binlik desteler ver bana Fakat babacım ben bu paraları namuslu bir şekilde çalışarak kazanmadım ki Nasıl kazandığım beni ilgilendirmez dedik ya sana Bunları büyük bir prensin evinden çaldım Hem de hırsızlığın en bayağı şekliyle Prensesin hizmetçilerini baştan çıkarttım Oysa prens ve prenses bir iş adamı olarak beni tanıdıklarından Hafta sonu tatiline köşklerine davet etmişlerdi beni Hizmetçileri mutlu aile hayalleriyle kandırarak ...bu minik serveti elde etmeye alet ettim. Peki, paranı sokağa atarsan... ...trende beğendiğin kızı alabilir misin? Onu da aslında beğenmedim baba. En zengin ailenin kızı olduğunu duyunca... ...evlerine girerim diye ilgilendim. Yeter, yeter, yeter. Bunların hepsi safsada. Gelmiş geçmiş şeyler... ...800 bin frankın sokağa atılması için gerekçe değildi. Bu para benim param, benim... On sekiz yıllık yokluğunun çektirdiği üzüntüleri... ...karşılamayacağını da söylemeliyim. Babacığım ellerinizi yakar bu para. Kötülükle kazanılan bir paranın... ...hiçbir hayır getirmeyeceğini de bilirsiniz. Kötülükle kazanılmış mı dedin? Dur hele dur. Büyüklerine saygısızlık etmenin ne demek olduğunu göstereceğim ben sana. Üçe kadar sayacağım şimdi. Sözümü yerine getirmez... ...dinlememekte ısrar edersen lanetimi yağdıracağım. Peki size. peki peki baba peki. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsun. Peki ha şöyle. Evet. Al Beş yüz Beş yüz elli Evet Altı yüz Altı yüz elli Yedi yüz Sekiz yüz Bu elli Şurada yetmiş Yetmiş beş Tamam Tam sekiz yüz Yetmiş sekiz bin frank oh Allah'ın rüyanı görüyorum 878 bin frank Ömrümce hayal ettiğim paralar Bununla neler yapılmaz ki Senin sandığından biraz fazla çıktı ha? <gülüyor> hadi, hadi iyi evlatsın Cennetten çıkma bir meleksin adeta <gülüyor> Allah'ım Allah'ım Ben namuslu olmayı kuralı bir gece bile geçmedi Ama şimdiden baştan çıkmaya başladım. Ne söyleniyorsun kendi kendine? Paraları sokağa atmanın dürüstlük olduğunu mu sanıyorsun? En büyük şey kişinin ailesine yardım etmesidir. Hem diğer servetlerini de yok etmene göz yumacağımı da sanma. Nasıl oluyor da annen sarfatsının altında bulunuyor? Yine sarhoş mu geldin? Dur, dur dur atıyorum şimdi. Gel şöyle pencerenin altına. Zaman doğru dürüst iş yaptığın görünmemiştir ki Bir aile babası Evlenecek iki kızı olan bir adam Önce kızlarını düşünmek zorundadır Sen de sarhoşluktan anahtar atamıyorsun Anne Yoksa anahtar taşın üzerinden sıçrayıp Çiçeklerin arasına mı girdi Ah bu adam ah bu adam, Ömürünce böyle yaptı Hiçbir yerden doğru dürüst dönemedik ki ah, Gene söylenmeye başladı Nereli Anahtar dedi? olmasa kapı da açılmaz Ne, ne yapacağız ya? şimdi ah. Siz hiç üzülmeyin babacığım ben şimdi açarım Durun biraz geliyoruz açmaya Sanki anahtarsız açabilirmiş gibi Bakalım hangi büyüğünü açacak Sarhoş Yine mesleğimin oyuncaklarına muhtaç oldum Oysa onlara elimi sürmeyecektim aklımca Hı. Büyük şans böyle bir el çokluğuna sahip olmam Büyük bir tarih ne talih ne talih. Hmm, nasıl oldu da kapıyı açabildin? Ah, ah, siz kimsiniz? Tanıdın mı? Ha? Oğlumuz Rodolf. Rodolf. <gülüyor> Aman yarabbi bayılırım. Ah, tutun anne. Aa, anneciğim tutun anneciğim. Anneciğim, Ay, anneciğim. Yok yok. lambiyi açın da göreyim onu. Oh, evladım. Rodolf'um. Gel seni kucaklayayım. Ama. Ama sen hiç Rodolf'a benzemiyorsun Saçmalama 18 yılda tabii değişir insan Evden kaçtığında ufacıktı Şimdi koskocaman adam olmuş Hem de milyoner Rodolfo, evladım Siz o olabilir misiniz O kadar başkasınız ki Hadi hanım hadi hadi şaşkınlıktan saçmalıyorsun Sağ olun bakalım birbirinize oh, oh, 18, 18. yıl İyice dua ettiğimiz abici. Ağlama, külen yok sevinin hadi. şükürler olsun yavrum geri dön Bu kadar telaş yeder hadi abicim. içeriye girelim. Bir salonda oturuyor. Hadi bakalım. <gülüyor> ya siz balodayken dünyanın en büyük armağanı geldi. Nihayet yuvaya döndün Rodolfum Gel yanıma otur şöyle. Oo, öyle değişmişsin ki Gözlerinin rengi bile değişmiş Çok da irileşmişsin yani Bırakın bakalım bu lafları tabi değişecek Yıllar geçti Anlatsana Rodolf 18 yıldır nerelerdeydin ne yaptın Soru sormak yasak bu gece Gelir gelmez ayılıp bayıldınız Bir de ahiret halleri. <gülüyor> bırakın baba anneler meraklıdır Annem de eskisi gibi Ve yine aynı güzellikte Hele organze elbisesi ona bir genç kız havası vermiş <gülüyor> Rodolf Bizim oğlan böyle şeylerden çakan Sosyetenin göz beviydi Biliyorsunuz <gülüyor> Bırakın baba gördüklerimi söylüyorum Söyle abi söyle Hele sen çocuk nefis olmuşsun <gülüyor> Ama Madlen de çok tatlı Ay, Çok teşekkür ederim Hadi Mariyet masayı hazırla Erik reçeli kavanozunu getir Madlen sen de sütlü kahveleri Afiyet pişir yani. Ne zaman geldin Rodolf Gene başladın soruya Geldiye yeter Yorgunken çocuğa böyle şeyler sormayın canım Dayanamıyorum ne yapayım <gülüyor> Çok değişmişsin ama Hanım sen. Nasıl ha? susayım 18 yıldır nedenli merak ettiğimizi unutuyorsun galiba Unutmadım unutmadım ama bu akşamlık böyle şeylerden bahsetmesin Peki peki Gitmeyeceksin değil mi Rodolf Hayır anne gitmeyeceğim Aile ocağına döndüm artık bu gece hayatımın en tatlı gecesini geçiriyorum Bundan önce Şükürler hazır hadi buyurun Biraz daha şeker koyayım mı abi Teşekkür ederim Nasıl erik reçelimi beğendin mi Rodolf? Eminim özlemişsindir <gülüyor> benim yemeklerimi. Bana bir dilim daha ekmek versene Mariet. Ev yemine ne benzer anneciğim. Anlatsanıza balada eğlendiniz mi? Aa, sahi unuttuk heyecandan. Belediye binasının önündeki heykelin açıldığı günden beri böylesine eğlenmemiştik. Nefis oldu. Herkes çok şıktı. Ronslar da... bütün gece Dupanar'la dans ettim. Abi... Sen dans etmesini biliyor musun Abinizin sosyeteden olduğunu söyledim yani. <gülüyor> <gülüyor> değil, değil Son dansları öğretirsin bize değil mi Ben Valentin dans ederken Duyelim, Ben anlatıyordum Dipanar ince çizgili Kestane rengi bir elbise giymişti Öyle yakışıklı ve nazikti ki Hiç ders almadığı halde Çok güzel dans ediyordu Kasabanın en güzel dans edenlerinden biri ...bir vice dönüşü yapmak için beni tuttuğu zaman... ...kendimi öylesine hafif hissettim ki... O ...Valentin de çok güzel dans ediyordu... ...dans ederken şundan bundan konuştuk... ...son dansımızda beni çok beğendiğini söyledi... ...kasabada benim kadar beğendiği... ...cici bulduğu kız yokmuş... ...ama bunları öyle hoş öyle içten söyledi ki... ...son dansımız ederken... ...en kısa zamanda babamla gelip... ...görüşeceğini söyledi... ...babamı da çok beğenirmiş... Büyük saygım vardır dedi Bak öyle ona kalmamış beni beğenmek Aa, Bu Duponar çok kibar bir çocuk <gülüyor> Beni iki kere büfeye götürdü Anasını babasını iyi tanıyan bir komşudan Bilgi aldım çok iyi bir aileye sahipmiş Ailenin maddi durumu da Fena değilmiş Duponar çalışkan bir çocuk galiba Hiç kahveye gitmez ve kağıt oynamazmış Pazar günlerini ailesiyle birlikte evet, geçirirmiş evet, evet. Oh. Hiç göstermiyor ama daha Şimdiden defter işlerinden 800 frank kazanıyor ya. Olan evlenmeye razı olursa Bunun maddeleni için iyi bir kısmet olduğunda şüphe yok <gülüyor> Valentin de onbaşı Nakliye katarında çalışıyor o Gözleri siyah ama çok güzel Benim gibi dans eden bir kızı ömründe hiç görmediğini söyledi oh. Söylerken öyle içtendi ki Dans ederken oradan buradan konuştuk Sevklerimiz ve huylarımız bu kadar benziyor ki hayret ettik Son dansımıza gelip babamla görüşeceğini söyledi Bu onbaşı Valentin nakliyeci üniformasını Herkesten güzel giyiyor O da beni iki kere büfeye götürdü Hakkında bilgi aldım Komutanları çok severmiş Düşüncesini değiştirmezse mariyet için iyi bir kısmet olacak Ne tatlı konuşmalar Gelecek sene kaymakamlık balosuna ben de katılıp Ev işlerinden anlayan Dikiş müzik bilen bir eş seçiciyim Pazen <gülüyor> Detti saçmalıklar sen pembe köşkün sahibinin kızıyla evlenirsin. Ailemde yoksul kimselere tahammülüm yok. Bugün milyoner olan oğlum Rodolphe'in cömertliği sayesinde kızlarımın her birine 200 bin frank rahoma verebilecek durumdayım. Madlen'im ayda 800 frank kazanan bir Duponar'la evlensin diye değil elbette. Valentin'in de Duponar'ın da sözünü istemiyorum bir daha. Kaka. ...Lakliye Katar'ında çalışan bir onbaşı o değil mi ha? Niçin birinci şey... sınıf bir er değil... ...son sözümü söylüyorum... ...benim kızlarım... ...bir otomobil bir de silindir şapkası olmayan adamlarla evlenemezler... <gülüyor> ama baba... Sen sus anlamazsın böyle şeylerden... Baba... Üzülmeyin çocuklar babacım... ...siz de bilirsiniz ki para hiçbir mutluluk getirmez... Kardeşlerim namuslarıyla para kazanan Evlerine bağlı Kendilerini seven kimselerle evlenirlerse Ben kendimi mutlu sayarım Tabii. Paranın ne kıymeti vardır baba Boş laflar. Düşünün babacığım Dipolar kahveye gitmiyor Daha iyi ya Annenin her an örnek diye yüzüme çarpacağı bir damat istemem Aa. Kahveye gitmemiş Kaan oynamazmış Pazarları ailesiyle birlikte geçirirmiş Melek mübarek 800 frank da gelir olamaz Ama baba, bir şey diyemezsiniz ama baba İkiniz de fazla uzattığınız saçmalamayın Trahomalarınızı verdikten sonra 475 bin frank kalacak bana. Onu da iyi bir yere yatıracağım. Öyle damatlar teciçin değiliz. <gülüyor> Baba, size bazı şeyleri anlatmalıyım Saçmalık <gülüyor> yeter. <gülüyor> ha, susun bakalım, susun. Bir de ağlamanız 90 Utanmıyorsunuz da. Binlerce trauma gelir var. Ayda 800 frank olan damatlar Görünmemiş bir şey. <gülüyor> ...siz saçmalarınıza devam edin... ...ben yatmaya gidiyorum... ...görüyor musunuz şimdi? Aman yarabbim... ...ne kadar acı hepsi... ...mutlulukları gölgelendi. ...kasa hırsızlığı yaptığım zamanlarda... ...haksızlıkları nasıl düzeltirdim... ...sayın Kont... ...kızınız Solange ile... ...genç Alexis'in ...evlenmelerini yasak ediyorum... ...imza çelik bilek. ...hepsi bu kadar... Yeterdi bu kadarcık yazı kızı sevmediği kimseyle evlenmekten korumuyor. Yok hayır Hayır iyi bir adam olmaya kararlıyım Babam Ayyaşlarla domuz tüccarlarıyla evlendirsin kızlarını Hayır benim iyi olma kararımı önleyemezsin Zavallı Rodolfcuğum babana karşı o kadar cömert olmamalıydın Büyük bir bahsızlık para onun aklını başından aldı şimdiden Dün akşam bir onbaşı bir defter işlerinde çalışan bir damadı olacağını duysa sevincinden uçardı Bu Hadi. akşamsa oh, Ne talihsizlik Şimdi kızlarını mutsuz etmedikçe hiç rahat etmeyecek Bu kadarla kalsın oh, anne. anne, Nasıl böyle konuşabilirsin Balodan gelirken koca şehirde düponar kadar güzel dans eden... ...ciddi bir çocuk daha olmadığını kendi ağzınızla söylediniz. Evet Madden yine de aksini söylemiş değilim ki. Benim de hayatıma on başından başka erkek giremez. Bunu çok iyi biliyorsunuz. <gülüyor> Mahvolurum olsun. <gülüyor> Babam da bilmeli bunu. Zavallı, zavallıdır. <gülüyor> Babanızın olmadık serserilikler yapmak için... ...bu paradan faydalanacağını anlamıyor musunuz? <gülüyor> Hayatım mahvoldu. Ömrünce böyle bir para eline geçsin diye bekledi. Yapamayacağı şey yok artık. <gülüyor> ne yapacağızciğim? <gülüyor> <gülüyor> Rodolp, sen bu işe bir çare bulabilirsin. Üzülmeyin anneciğim, ben her şeyi düzeltirim. Silin bakayım gözlerinizi. Ha, şöyle. Siz de Madlen, Mariet. Hadi hadi, gülün bakalım artık hadi. Yeterince ağladınız. Ben bir çaresini bulurum merak etmeyelim <gülüyor> Dileyim sizin mutluluğunuz İyisin Rodolf Ne yapacağız şimdi Yaşa abi Ay. sen başarısın babamızı kandırmayalım Hadi abi. bakalım başarırsın artık yatın Odan alt kattaki ilk odada Rodolf Şimdi mariyet hazırlar Aa, Teşekkür ederim i̇yi anneciğim İyi geceler abi İyi geceler yavrum Bakalım ilk gece evinde ne rüya göreceksin Hepinize iyi geceler İyi, iyi geceler, geceler. Of, oh, oh. boğuluyorum. Pencereyi açıp biraz hava alayım bari. Ah, temiz hava. Neredeyse gün doğacak. Tam başlamış bile. Aa, o... George değil mi? George değil mi karşı kaldırımda duran? Evet o. Niye gitmemiş acaba? Hey! Hey! George! George! Aha. Nise duydu. Gelsin bakalım. Yattılar nasıl olsa evdekiler. Ne yaptım merak ettim. Niye gitmedin? Biraz kasabada dolaştıktan sonra evin önüne geldim. Baktım aşık yanıyor. Yakalandın sandım. Sonra da kadınla kızlar geldi. Saklandın mı? <gülüyor> ne saklanması George? Beni oğulları sandılar. Hı? İşler ters gitmesiydi. Annem, babam ve iki de kız kardeşim olacaktı. Ee, şimdi karşı kaldırımda bekle beni. Peki. Aile ocağının sakin sevinçlerini asli üyelerine terk etmeliyim. Parayla onların mutluluğunu gölgelemeye hakkım yok. Şapkam. Hı -hı. Pelerinim. Evet ve gözlüklerim. Hepsi tamam. Ama artık gözlüklerimi kullanmayacağım. ve babamın odası burası tamam zavallı babacığım çok huzursuz yattı acaba köşedeki sandığa koymuş mudur telaştan kafasını işletememiş rafa koymuş paraları yığın halinde ...hepsini de bir araya koymuş. <gülüyor> Zavallı. Tamam. Çok mutluyum bu gece Yine içim yanmaya başladı Annem Babam Kardeşlerim Hoşçakalın Ne yaptın? Hadi gidelim George Haklısın George Beraberce uzaklara gidip çalışarak... ...özlediğimiz namuslu hayatımıza başlamalıyız. Aa bu dalayım. Kargaşalıktan babama soyadımı sormayı unuttum. Gene adımı tam olarak bilmiyorum George. Sayın dinleyiciler... Marcel Aymen'in yazdığı, Nilüfer Söerdim'in radyoya uyguladığı... ...Paspas altındaki anahtar adlı oyunumuz burada sona erdi. Reji Ziya Demirel, efekt Ertuğrul İmeş. Oynayan sanatçılar George Fikret Tartan. Birinci ses Yıldırım Önal, genç kadın Deniz Gökçer, ikinci ses Gürbüz Bozar, baba Asuman Korat, anne Nurşen Girgin Koç, Mariet Pınar Melik, Madlen Elçin Şanal, bir kadın Melek Tartan.